Odan sabahlar, odan sabahlar, odan sabahlar. All in my pocket, şimdi bize üstü şeker baver, şimdi Eski bir Macar türküsü'nün güzel bir yorumu vardı, Cash Machine, hard Günaydın Ay. sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Günaydın. Fantastik ülkemizin Modern Sabahlar adlı gizli programı başladı. 8.36 oldu saatimiz. Ee, 18 Aralık 2013 Çarşamba sabahındayız. Herkes ayarlamalarını ona göre yapsın. Ne diyordu nokta? Fire dedin. Ayarlamalarını hemen lazım. Her şey ayarlandı o zaman. Sondan başlayayım. Günaydın sevgili dinleyiciler. Ee, tam da Fire'ın söylediği gibi 18 Aralık Çarşamba bugün. Ee, güneş parıl parıl parlıyor dışarıda. Etkisi var mı? Etkisi işte geçenlerdeki konu geldi. Ben alıştım. Lütfen siz de alışın. Ee, siz de benimseyin. Siz de özümseyin. Oktay bu aralar sevgili dinleyiciler aşırı diyet nedeniyle. Aşırı diyet demeyelim de aslında bilen var bilmeyen var. Ben hani bir ara mahcup oldum biliyorsunuz. Hani benim bir melek yavrum oldu. Ben bunu pek dile getirmedim. Aslında pek değil, hiç dile getirmedim. En azından radyoda. Sevgili deneyim. dinleyiciler azıcık sabredin. Şimdi konu bağlanacak. Konu bağlanacak. Evet, ee, dile getirmedim için de sonra mahcup oldum yani. Hiç bazı bazı dinçlerimiz biliyordu. Bazıları biliyor. Biz her şeyimizi paylaşan insanlarız. Bir samimiyetsiz mi oldum? Ama hep nazardan korktum. Okta, hep nazardan korktum. Bilenleriniz vardır. Aynı şey Oktay için de geçerli. Oktay son dönemde yaptığı rejimler neticesinde yaklaşık 14 kilo. Belki de 16 kilo kimilerine göre. Kimilerine göre ee, evet değişir. Yani eğer biz bunu tenekeyle söyleyecek olursak 3 yağ, yağ tenekesi. 3 yağ tenekesi net. 5 kilogramlık net. net. Zeytinyağı. E, zeytinyağı tenekesi e, verilmiş durumda. Dolayısıyla bu adam yağ kaybına uğradı. Bu adam üşüyor. Bu adam artık... ...hakikaten üşüyor. Sürekli olarak bu işte efendime söyleyeyim... ...içlik meselesi, e, burun üşümesi... ...tişört üstüne giymesi... ...kat kat giyinme... ...Çemezler'in ülkemize getirdiği moda olan... ...gömlek üstüne gömlek konusunu... ...ben 14-84 <gülüyor> sene sonra gündeme aldım. Tekrar ki ve bu konu açılmamak üzere... ...kapanmıştı bakanlar kurulu kararıyla... kararıyla milli kapanmıştı. güvenlik kurulu olarak... ...yine bu konuda bir şey vardı. Şu o anda bir fezleke bekliyorum hakkımda. Yani bu konuyu tekrar açtınız... Ee, bu arkadaşın bu konuyla ilgili sorgulanması, yargılanması, gözaltına alması. Ancak şunu unutulmasın, herkes e, suçu ispatlanana kadar e, masumdur. Ha, pardon, doğru masumdur. O yüzden lütfen beni yargılamayın diyorum. Yani onu baştan söyleyeyim. O gömlek gömlek üstüne giyilme konusunu açtığım için kimse beni yadırgamasın. Ya garipsemesin. Şu anda üzülmesin. Sus olma. Hele bir gerekçeli karar açıklansın. Ondan ben sonra yargılanırsınız. vardır bir şey. Vardır bir kaidesi. Hele bir gerekçeli karar açılsın. Hemen böyle peşin hüküm medya. Evet. En son söylemek evet. istediğim fahir. tek medya kelime olarak bitti. havada duran şey medya. <gülüyor> Okta çok teşekkür ediyorum zaten sö konuştum, fark sözün bitti yere geldik o, sen söyledin ve bittik biz zaten üşüyorum zaten üşüyorsun zaten, zaten zaten benim iletişimim biliyorsun yüzde üzerinde el ele el ele göz göz biz bize hep hep çatladı buralar <gülüyor> eller çatladı vallahi yağ kaybından adamın elleri çatladı zaten ben bir de algıda zayıfladım artık yani ülkede demeyeyim de yani ya bir şeylerin etkisi var mal gibi bakıyorum pek çok şey. Tabi bugüne kadar da pek çok şey mal ne gibi baktın 40 Fahir yıl boyunca da. <gülüyor> Mesela akşamleyin böyle televizyon programlarına mal gibi dün akşam mal gibi baktım. Bye bye bye. Bir kısımda böyle sesler çıkarıyordum. Bir kısımdan sonra zaten uyumuşsun. Ama fair ben e, seni mal gibi baktığın için yargılamıyorum. Sonuç olarak suçlu olduğun ispatlanana kadar sen benim için mal masumsun. Değilim. Masumum, mal değilim. Ve tabii ki suçsuzsun. Bu da e, bunu da lütfen unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum Oktay. Bana bir bu şey oldu, bir geleceğe dair bir umut oldu diyebilirim. Yani. Faire de Eğer. lütfen yargılamayalım. Ama yargılamak isteyen de yargılasın. Belki faire canı gö sağ olsun. Baş görüşüne başvurulmak için şu anda öyle söylüyor. Evet, yani ülkemizde Türkçemizin elastik yapısı ne noktalara kadar geldi? Ülkemizin elastik yapısı gibi düşündüm ben dün. Türkçemizin ne? değil de ülkemizin elastik yapısı. <gülüyor> Yok yani kelime anlamları anlamlarından çıkıyor gözaltına alın. Ülkemizin Efendim, ifade da işte üzeri, ifadesine başvurulmak üzere bir de hani böyle şey. Orada biraz da küçük altta şey var. Hani biz böyle bir şey alçak gönüllük gösterdik gittik. Yoksa yani... Bilgi, başka bir şey için isteselerdi de biz hayatta gitmezdik de bilgimize başvurdular. Aman efendim sizin bilginiz olmadan biz hiçbir şeycikler yapamıyoruz. Ne olur lütfen lütfen lütfen gelin dediklerini söyler gibi davet bir alt metinle davet edildikleri Alındılar. şey. Alındılar pek çok kişi. Dün sabah programımızın sonuna doğru da konuşmuştuk bunu. E, bugün de ben dün gece heyecanla uyudum. Acaba dün yarın sabah ne tek... nasıl bir... Çünkü az önce de söylediğimiz gibi ülkemiz elastiktir sevgili dinleyiciler. Ülkemiz hem elastik ülkemiz hem de hafriyatçı. Geceleri çalışıyor. Sabahleyin ne olduğunu anlamadan bambaşka şeylere uyanıyorsun. Bilmiyelim bir tek zamanında hafriyatçılar geceleri çalışırdı. Şimdi ise ülkemiz harıl harıl bir hafriyat içerisinde. Bir de ee, sağ olsunlar kamyoncu kardeşlerimiz, abilerimiz... Ee, onlar çalışırlardı. Geçeleri çalışırlardı. Gece, çünkü yol Hafriyat o da aynı şekilde işte. O da, yani, Bunlar etle, şehirler tırnak gibi. Giden. Aynen öyle evet. şehirler evet. arası giden yollardaydı insanlar. Şimdi öyle değil herkes çalışıyor. Bir galiba ikimiz uyuduk galiba dün Vallahi gece. dün gece ben de yani o çirkin şeyi söylememek için zor tutarak. <gülüyor> söyleme eğer sen söylemedin, söyleme. çirkin diyorsan, çirkin. Vallahi olacak bir tarafı yok yani. O yüzden demek. de çok güzel uydum diyerek nihayetlendirmek istiyorum. Güzel dinç ve dinlenmiş olarak. Ne kadar güzel. 6 Günaydın. saatlik canavar bir uykuyla bugün buradayım. Günaydın. Ülkemizin elastik durumu herkes biliyor ama. Ülkemizin elastik durumundan önce ben dün bir şey keşfettim. bunu da 20 günlük bir evlat sahibi olarak söylüyorum. Emzik diye bir şeyin varlığı beni. Yani bir, bir düğme mı? kadar bir efendime söyleyeyim e, yeni çıkacak bir akıllı telefondan kat be kat ötesinde e, nasıl diyeyim e, böyle sanki e, yılbaşı ikramiyesinde bana böyle 100 bin lira çıkmış kadar gibicesine ya abartmayayım diye dedim. Ne bin zaman lira. aldın emziği ağzına? Ya emziği ağzına almadın dün emziği. Almıyordu adam. Dün bir aldı. Yani biz ha 2, sen 2, 3... bebeğe verdin emzini. Evet. Ben de sen bir stres anında öyle attı ağzına. Valla galiba atacağım. Öyle de bir şey var. Ne çok bileyim da... ben yabancısıyım hmm. Fahir. En başta söyle o zaman no, bebeğe verdi. diye. Biz de diye. biliyoruz da mı yapıyoruz? Biz de yabancısıyız. <gülüyor> 20 günlük yani ne kadar tecrübemiz olabilir? Ee, vallahi e, adam nasıl keşfedildi peki? Ve emzik nasıl geldi eve? Emzik vardı. Hep vardı. Var mıydı? Hep vardı. Bu lazım olur diye koyduğunuz ama mu? Ama ilk iki, iki üç gün de denedim. Dur, tahmin diye. edeyim. Temizlik yapan hanımefendi <gülüyor> atmış kaybetti mı onu, onu çöp diye? Hayır onu kaybetti. Duygu kaybetti onu. Ben bazı şeyleri ortadan kaybetmek istediğim bazı şeyleri Bana kay gönle. kaybediyorum. Ondan sonra da bunu söylüyorum. Hep onu bil de. Fahir'in <gülüyor> evet, temizliğinizi atmış ya. <gülüyor> diyerek öyle kaybediyoruz ama e, e, emzik konusunda başarıya ulaştınız mı vallahi başarı ağzına bir vermemizle beraber adam sanki rahatladı mı <gülüyor> Bütün stres kaynağıymış. Adamınca stres kaynağı oymuş yani. işte anca çözüyor insan yavaş yavaş. Evladını yavaş yavaş tanıyor. Uçlarda yaşıyorsun Fahir. Teşekkürler. Yani Güzel. bugün yayına e, pek çok dinleyicimizden saklı gizli bir hamilelik dönemi geçirdim diyerek bir itirafla başladın. Şimdi de yani emzeye başladığı gün olarak 17 Aralık 2013 Salı gecesi olduğunu Aynen. dinleyicilerimiz biliyor. Bu da biliyor. mı tesadüf? Bu da Hadi mı tesadüf? Bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> Hadi bakalım. Oğluna sahip çık Fahir. Onu o, baştan doğru söyleyeyim. Doğru dur bir dakika. Oğluna, oğluna sahip, sahip çık. çık. Fayr emzi ver e, deniz atlasın e, ki istediği şekliyle ondan sonra o da mutlu olsun sen ama çok da şey yapma çok da çok da simartmaz ondan sonra tutamam. Hayır. Hayır. Dün o, e, neler oldu neler bir terkiz biliyor ama 3 olay var. 3 olay var. 3 olay Teknolojisini bekletip bir şa, e, şeyle mi e, acaba? Bir reklamı araya sokup mu? Şey, hızlıca bir verelim bunları. Hızlıca verelim. herkes belki dönme, bir dönme e, ihtimalimiz olmaz. Ol, döndüreme. E, Suriye'de bir yine gazetecimiz e, kaçırıldı. foto muhabiri. Evet Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün kaçırıldı. E, dün çok konuşulmayan haberler arasında. Onun dışında... E, Milletvekilleri açlık krevinde biliyorsun. 5 milletvekilinin tahliye, cezaevindeki beş milletvekilinin, e, tahliye edilmemesine cezaevindeki 5 milletvekilinin tahliye edilmemesi protesto eden Sabahat Tuncel, Ertuğrul Kükçü, Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel dün mecliste açlık krevine başladı. Bir tane de vatandaşımız meclisin dikmen kapısının önünde kendini yaktı. Sebebi de açım, susuzum, geçinemiyorum diyerek 50 yaşındaki Salih Tekin isimli vatandaş kapıda kendisini ateşe verdi. E, bunlar konuşulmayan. Olaylarda bunlarla başlamış olalım programımıza. Bir daha söyleyelim. Açlık sebebiyle yaktı. Salih Bey. Bodansavaklar. Bodansavaklar. Bodansavaklar. Do you see me? Duyuyor musun? Evet Oktay. Şebih araştırın <gülüyor> hoş geldiniz. Etkilendik ama yani. 8.50 oldu saatimiz. 18 Aralık 2013 çarşamba sabahında olduğumuzu son kez hatırlatıyorum. Herkes işini gücünü buna göre ayarlasın. Günleri karıştırdım. Saat şu muydu bu muydu demesin kimse birbirine. Ülke gündemine bakalım dedik. Baktık. Ee, tabii beklenti artık yüksek. Çıta yüksek. Ben her günden yeni, yeni böyle hani artık. Yeni bir şeyler bekliyorsun. Öyle bir seviyeye ulaştı ki hadise artık o seviyenin altındaki şeyler e, insana e, lezzetli gelmiyor diyeceğim yani o noktada. Böyle bir şey uyandırmıyor. Şaşırtmıyor. Ee, mesela şu saat 9 oldu neredeyse. Ee, bir şey bekliyor yani bünye şu anda arıyor benim. Böyle bir huzursuzlanmaya başladı. Valla yemin ediyorum sanki böyle e, depremi önceden hisseden e, hayvan gibiyim yani. Hayvan derken mesela köpek gibi bir şey. Tabii anladım canım anladım ha. evet evet. Yani hissediyor musun yoksa... Ya yok hissetmiyorum yani bekliyor yani huzursuzlanma depremi önce, var. Depremi önceden hisseden hayvan mı yoksa... Pavlov'un çalıştığı mesela bilim hayvanları gibi bir şey ee, mi? Yok ya bildiğin bildiğin düz standart. Ona bilim hayvanları da biliyorsun şartlanma. Ya bize şartlanma olmaz. Şey, Bizde şartlanma olmaz. Oktay. Hayır adamın şartlanma teorisini desteklemek için ha şey Pavlov'u ben adamlar, her şekilde desteklerim. Köpekler abi. onlar. Ben her şekilde desteklerim. Onlar kendisini. her şeyin farkında. Senden benden çok şeyin farkında okey. Senden benden akıllı, senden benden eğitim nokta. Öyle söyleyeyim. Akıllı mı bilmiyorum ama eğitim olduklarını biliyor. 1.4 milyon önceye ait bir fosil bulundu Kenya'nın kuzeyinde. 1.4 milyon de ne önce? Yıl. Yıl. Hı -hı. Fosil parçası. E, Nere, neyin? Ne tip bir fosil parçası e, olabilir bu? Hayvan. Ee, Hayvan fosili olabilir mi hocam? Hayvan o, olabilir dur mi? Dur bakayım. Yok. Orta parmağı bileğe bağlayan metakarpal kemiğin gelişiminin olduğunu ortaya, çıkmış. O, ortaya çıkarmış. Hocam mı? anlaşılmadı. Orta parmak mı bulmuşlar? Şimdi ben düz kafalı böyle dümdüz bir böyle hakikaten... Beni baz alarak sen anlat. Dinleyicilerimize... Ya bir, fosil, bir fosil bulmuşlar. Herhalde o çok gizli. Evet. Onun ne olduğunu açıklamamışlar. Foto parmak fosili mi? Ne olduğunu söylememişler işte. Bir 2004 fosil... milyon yıl önce hareket mi çekiyorlarmış? Neymiş Oktay? Ee, şey olmuş. Elini, insanın elini. Eli şöyle yatarken altında uyuşmuş altında kalmış. Altında kalmış. Ondan sonra bir uyanmış. Böyle ay demiş. demiş Ayy nasıl karıcılıyor falan filan. Bak demiş. Hemen şeyini kaldırmış. Yanındakini kaldırmış. Bak demiş el benim elim değil gibi sanki demiş. Bu ortaya çıkmış. Çıkar. Bilim insanları durmuyor vayır. Valla durmuyor durdurulamıyor. Yok e? E, bu fosile göre e, fosil parçasına göre daha doğrusu insanın karmaşık yapıdaki aletleri kullanmaya düşünülenden önce başladığını ortaya koymuş. Ne zaman yani biz efendim biz bunu 100-200 sene düşünüyorduk ama... Ya bayağı iyi çıktı ya. Yani. Ben mesela karmaşık aletleri e, yani 3-4 yıldır güzel kullanmaya başladım. Ondan önce dümdüz geçiyordum vallahi. Televizyon ne mesela bir... Senin en karmaşık kullandığın alet? Vallahi ses sistemi. <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani nokta. Ses sistemi. Yani de televizyon hep... kumandası diyecektim ama. Ya benim ama işte benim ses sistemi olunca hepsi aynı şeye bağlı. Aynı kumandaya mı? Aynı kumandaya da bağlı değil. Komando. E, çeşitli kumandalarla ben böyle hani akıllı kumanda diye de kıyamadı insan para verip de ee, henüz o noktaya gelemedim. O yüzden benim evdeki en karmaşık alet hakikaten ses sistemi ve onu kullanabiliyorum. Onu da yeni kullanabiliyorum öyle söyleyeyim sana. Tam da randımanlı kullandığımı söyleyemeyeceğim. O zaman seni tebrik ediyorum. Yani nerede, bunlar bayağı iyi yani bayağı karmaşık. Nereden zorlanıyorsun ses sistemi? Çok fazla düğme var diye mi? Yani baş parmakta mı sıkıntı var? Ve bir kere çok fazla düğme var. Çok fazla kumanda var. Efendime söyleyeyim Tamam belli şeyleri ezberleyip tıkır tıkır hemen yapıyorum 10 saniye Bir insanın bir saatte yani yapacağı işi 10 şey, saniyede yapabiliyorum Söyle bir şey var o tek kumandalar var Bütün kumandaları komando edebilen Tamam işte ben de onu söyledim kıyamadım Ha onu kullanamadın Hayır kıyamadım parasına kıyamadım Ha alamadın Alamadım değil almadım kıyamadım e, Keşke söyleseydin onu bir ev hediyesi Bir bebek görme hediyesi falan filan bir şey Aa o hoş bak bebek görme hediyesi olarak kabulümdür Çok hoş Öyle şey söyle ya neydi arkadaşımızın adı? Ha, bir arkadaşımız vardı burada bana. Burada şey sana şey telsiz kulesi alacağım. Sana araba arayacağım. Ayakkabı alacağım. Dolan alacağım diye yıllarca beni oyaladı. Ve bakıyoruz bugün o sessizliğin yine yok, yine derin yok, sessizliğini korumaya devam ediyor. Ee, bakalım bu sessizlik inşallah hayırdır diyorum. Fırtına öncesi sessizlik mi? Ben Efendim, de öyle bekliyorum. Fırtına yoksa sessizliğin sesi yani. mi? Onu hep birlikte göreceğiz. Missouri Üniversitesi'nden paleontolog Missouri. <gülüyor> Aa, öyle bir şarkı vardı değil mi? Hı? Tamam Metallica. Tamam nereden aklıma geldi diye Fadır. birden hızlı hızlı. Pek çok şarkı vardır. Fadır. Serbest çağrışım yaptım. Özür dilerim sevgili dinleyiciler. Hmm, Palayantolog hanı, hanımefendi. Ee, Carol Ward. Yani ne bulunduğunu açıklamamış söylediğim gibi. Ama şu ortaya çıkmış. Ee, insanın elinin bir buçuk milyon yıl öncesine kadar bu e, karmaşık aletleri kullandığı ve çok daha karmaşık hareketler yapabildiğini ortaya koydu. El kol hareketinin bir buçuk milyon yıl önce başlamışız diye anlıyorum ben. Vallahi doğru falan. bele. bele. İlk İlk hareketler böyle başlamış Bunlarmış işte. El çırpma. Şey yani şey. yanlış anlaşılmasın ben burada hani el çırpıyorum. Bir el şaklatıyorum. Birbirine vuruyoruz, Şaklatıyorum. Göbek atmalar el yeni. İlk el kullanılması göbek atımında nerede başlamış Oktay? Ee, Onu... Yaklaşık 750 bin yıl önce başlamış. 750 bin yıl mezopotamya'da. önce. Mezopotamya'da. Mezopotamya'da göbecikler atılsın. o oh, sefamız olsun ilk oradan mı çıkmış? Tabii ilk oradan çıkmış. Adamlar her şeyi yapmışlar ya. Bak yazıyı bul üstüne göbecikleri bul. Daha ne olsun ya? çok erken erken, çok erken başladılar çok erken başladılar erken bitti zaten hızlı yol aldılar biraz gevşetselerdi bugün Sümerler dünyada hakikaten abi ben burayı bırakacağım gideceğim Sümer'de master'ımı yapacağım Diyen adamlarla dolu olacaktı bu arada başka bir gelişme daha var. Yanlış bildiğimiz tarihi düzeltelim. Bugün şeyler düzeltme günü anladığım kadarıyla. Kedilerle ilgili. Dünya düzeltme gününe hoş geldiniz. Kediler biliyorsun ben sana dün bir video izletmiştim. Bir şarkı söyleyebilir miyim kedilerle ilgili? <gülüyor> bir saniye kulaklığı çıkarıyorum. Evet. Ama Söyle bir abi. <gülüyor> Kediler olmaz. Birinci haber ver bana. Kedilerden sen anlarsın konuşon. Tamam ya. Uf. Sevgili bin, Kusura bakmayın yani ben böyle kulaklığı çıkarma özgürlüğüm var. Sizin de radyonun Vallahi Valla çok özür dilerim sevgili dinleyiciler. 6 saat uyuyunca var. insan bir deli gibi oluyor. Yani siz de im umarım istediğiniz kadar uyuyun. Uyuduğunuz kadar neşme sahibi olun. 6 saat uyumak candır. Teşekkür ediyorum. Sen söyle öbür kedilerle ilgili düzeltmeyi ver. Oktay. Kediler e ilk kez ne zaman evcilleştirildi Fahir? İlk mi? Hı -hı. İlk ilk. Yani ilk kez bir kapıya gelip sürünle böyle oralarını buralarını sürte sürte ayaklarımıza dolandı. İlk. Ee, gene Sümerler diyeceğim. Mısır. Aaa Mısır. Mısır'da tabii. uzaylıların evcilleştirildiği, evcilleştirdiği şey yapılıyor. Söylüyor. Uzaylılar veya o dönem Mısır'da yaşayanlar. Yani uzaylılar fareden bir tiksinti gelmiş. Onlarda da böyle bir şey. Aybo kemirgenlerden hiç hoşlanmıyoruz. <gülüyor> şu, şu arkadaşı getirin diye ilk kediyi getirip onu Bunu o görev vermişler. Ondan tamamen sonra. yalanmış o. Öyle bir şey yok. 4000 yıl önce Mısır'da evcilleştirildiği biliyorsun bugüne kadar bilinen şeyde. O da hierogliflerden kedi mede hieroglifi var da o yüzden. Kedi hieroglifi mi var? Ya hierogliflerde kedi tipi bir şey var işte. Hieroglif. Hieroglif. E, tamamen değişti bu bilgi onu söyleyeyim. E, i̇lk kez kediler e, Çin'in iç bölgelerinde 5300 yıl önce yani yani 1300 beş... yıl için mi millet birbirini kırıyor, üzüyor? Aa, öyle için. değil mi? O 1300 yılda ne kediler evcilleşti? E, faiz. İnsanlık için 1300 yıl nedir ki Oktay? İnsanlık için küçük ama kediler için, için büyük, büyük bir, bir süre. süre faiz. Evet, doğru. Ee, yeni bulgular var bununla ilgili. Yine yani ee, Çinliler onun da mı taklit? Çin kedisi. İnsan kemiklerinin yanında kedi kemikleri bulunmuş. Yemişlerdir belki abi. Çünkü o bölgede biliyorsun şey yapıyorlar yani. Yemiş olabilirler. Ben ondan şüpheleniyorum. Yemek sonrası adam Ama fazla yani... kaçırmış. Orada kalp krizi geçirmiş olabilir. İki kediye ait sekiz kemik bulunmuş. Oha işte o ağır yemiş yemeği. Ee, ve hemen bu insan kemiklerinin yanında yamacında bulunmuş. Bu da hemen oracıkta buluver. Hayır bir kere oracıkta buluvermişler. Adam önce öldüyse bak öyle söyl. Adam ya da neyse oradaki insan diyelim. Tamam. Çin'deki. Ha Çin'deki insan in insan ilk önce öldüyse bu kediler bunu yemiş midir? Benim sorularım bu. Bu adli bir vaka mıdır? Kediler bunu yemiş midir aç kalıp? İki bence bu tam Her tersi. Her bir kereye ayrı ayrı soruyor Fahir burada. Lütfen onları da cevaplayın. Bence olay bambaşka. Bence olay bu Yediniz adam. mi? Bu adam bunları akşam yemeğinde yedi bu. Bu dediğim adam. Yok öyle düşünme Fahir. Ev gibi düşünme sen. Ev gibi düşünmüyorum. Bu yemeği fazla kaçırdı ve... Yok. Oracıkta... Öyle değil. Çok uzun süre beraber yaşadıkları ortaya çıkmış. Yani böyle kurbandan önce anılır kuzuda böyle semirsin diye şey yaparlar ya bazıları. Bir serifler, evet. Yani on, onlar gibi ya böyle önceden aldılar senin teorin. Bir doğru. diyorum çünkü yıllarca ben onun travmalarını yaşamış bir insan olarak sinirlerimi şey yapıyorum hep bana bir de komşular falan da yaptırıyordu baktırıyorlardı bana sonra, sonra. ya öyle bir şey oldu bu kedilerde eğer senin dediğin doğruysa ama bir teorideki kuvvetli olan teori bu. Beraber yaşamışlar aynı evde. Evde değil artık. Nerede o? Böyle yaşadıkları yer. Çin. Çin'de o dönem insanların yaşadıkları yerde. E, kedi de onlarla beraber takılmış. Kedidir 5300 o kedi. E, hayırlısı olsun. 5300 yıl. Bence... Mısır e, değil. Ha, Mısır değil. Çin. Mısır unut. Unut. Çin. Mısır unut. Çin. Her şeyin başı Çin. Teşekkürler Oktay. Teşekkürler. Bu için. Sevgili dinleyiciler sizlere de düzeltmek. Lütfen notlarınızı düzeltin. Düzeltin. Herkes ona göre A ayarlamalarını yapsın. Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. 911 yaptık saatimizi Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yeni saatin başından bir kez daha günaydın diyelim. İşiniz gücünüz rast gitsin diyelim. Muhterem arkadaşım Oktay Demirci ile beraber şöyle bir gündeme bakıyoruz da. Oktay söylemek istediğim bir konu var, bir mevzu var. Dile getirsem mi, getirmesem mi bilmiyorum. Kardeşim çok teşekkür ederim. <gülüyor> Niye böyle konuşuyoruz abi? Bilmiyorum kardeşim bir anda benim de böyle bir anda... Operasyondan. Ayarlarım operasyondan. bozuldu operasyondan sonra. Ya yazık ben şey üzülüyorum. Bu Değil. Meksika Cumhurbaşkanı 85 sene sonra... Bizim yani şeyde ilk kez ülkemize bir Meksika Cumhurbaşkanı geliyor. Macaristan değil mi? Meksika. Me Macaristan'dan... Meksika, Meksika Cumhurbaşkanı. Meksika Cumhurbaşkanı. Meksika. Peki, hoş gel Buyursun gelsin hoş Buyur. gelsin. Adam bir yakışıklı bir şey aslında gündem bambaşka şeyleri konuşulacaktı. Aman şele şele halibat yıldızı gibi geldiler diye. Hanımı da pek zarif. Kendisi de gerçekten böyle. Yine onlarla ilgilenilir Yani, yani şöyle söyleyeyim mi? ülkemizdeki e, bir e, jön açığı varsa ki bence yok. Belki ne var? <gülüyor> e, neyse yani açık kapatacak derecede adamın da öyle bir şey var bir karizma. Adi şey. ya o kararı Genç, bak ben sana söyleyeyim. Yani e, şey diyor ya bazen anneleriniz size der mi bilmiyorum da senin akranların neler yapıyor diye benim akranlarım Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Ben onu biliyorum yani o adamın benden e, çok da yaşça büyük olduğunu niye etmiyorum ama Adam gidiyor Meksika'da çatır çatır Cumhurbaşkanlığını yapıyor. Aa evet gördüm ben de şu anda ya. Okta etkilendin mi? Biliyorsunuz sevgili dinleyiciler Oktay'ın iki tane etkilendiği konu vardı. Bir tanesi bir zamanında bir e, bir kahve zincirinin otoparkını e, işleten bir <gülüyor> arkadaşımız demeyelim de ne diyelim bir kardeşimiz bir kardeşimiz vardı. Kardeşimiz dedim diyelim beyefendi diyelim. Sen kardeşimizde de ben beyefendi diyeyim. Oktay o beyefendi resmen böyle şim şey ne kadar yakışıklı ne kadar yakışıklı gerçekten ben çok bir yani takdir ediyorum ya yani hakikaten Bence sen o işle o yakışıklılığı mı bağdaştıramamıştın hani adam Hayır canım, ne alakası var fayda adam şey modellik yapıyor olsa derdinki ne kadar güzel yo modellikte de ben yine adam... şimdi mesela cumhurbaşkanıymış Meksika cumhurbaşkanı şu anda ondan da ben hayranlıkla bakar durumdayım yani bakıyorsun zaten Oktay Ona... görüyorum yani hakikaten şu çok yakışıklı yani Ben sana adam... onun bir fotoğrafını vereceğim yani. Bir de bu adamı böyle canlı gördüğünü düşün. Etkisi çok daha değişik çok, olur. Çok, çok, çok. Orada benim yaşadığım Hakikaten. oydu o kahve zinciri hadisesinde Fahir. Evet. E, şimdi bu Cumhurbaşkanı'nı biz şey yapamadık yani. Tüm bir e, sadece televizyonda çok e, kısaca e, işte bu tören alayını selamlıyorlar ya. Evet. Merhaba asker sağol diyorlar ya. Merhaba ask. Mı demiş. Mı demedi. Merhaba ask <gülüyor> dedi. Sağol dedim. <gülüyor> yani bir küçük bir eski geldi orada hani beklendi. Var ya. <gülüyor> Tamamlayamadı yani. Ee, Türkiyemizin elastik yapısı o noktaya kadar ulaştı yani. <gülüyor> Resmen ülkenin elastik yapısı Meksika Cumhurbaşkanı. Adı ne bu arada Meksika Cumhurbaşkanı, Meksika Cumhur. Yani ben görsem tanırım tabii yani baktım fotoğrafını gördüm de. Ben de canım yani Ankara'da şu anda bildiğim kadarıyla Ankara'da dün geldi bugün de gidiyordur herhalde. Ondan sonra bir de öyle bir güzel şey vardı ki Cumhurbaşkanı ile işte Cumhurbaşkanları bir arada ee, işte... Kabinesiyle falan da gel. Kabinesi demeyelim de onun kabinesi olmuyor çünkü. Devlet erkanı. Devlet erkanıyla gelmiş işte. Minister of Tourism, Minister of Biraz Economy. Biraz hakikaten Ricky Martin'e benziyor yalnız. Ricky Martin'le böyle güzel bir şeyin, George Clooney'nin güzel, hoş bir karışımı olmuş bence. Ha, bir dakika dün bana bu konuyla ilgili bir mail gelmişti. Mailin mail. Mey. Cumhurbaşkanı'nın yakışıklığına dair. Doğru ya keşke bak takip edemedim. Dün mailleri takip edemedim. Ülkemizin elastik yapısından. Ha, takip o yüzden edemiyorum. kaçırmışım. Fahir hmm. e, çok teşekkür ederim hatırlattığın için. Rica ederim için. E, Tüm dinleyicilerimiz adına da. Bu arada e, takip edemeyenlere söyleyelim. 5 tane emniyet müdürü e, görevden alındı. Yani bu hani sabah, güne sabah. başlangıç için hafif bir kahvaltı gibi oldu bana. Bilmiyorum <gülüyor> bundan sonrası için daha böyle daha flash bir şeyler bekliyorum yani. İstanbul Emniyeti'nin operasyon yetkisi olan müdürleri görevden alındı diye bir haber var. Ee, operasyon yapacak olan kişilerin işte başı oluyor değil mi bu müdürler? Evet, tahmin ediyorum başı oluyor. Öyle oluyor. Öyle bir e, günü. Bununla başladık. Hayırlı olsun. E, aman bugünü boş mu geçeceğiz? Bir şey olmadı falan filan demeyin. Oktay Bey telefonumuz çalıyor. Açayım mı? Aç tabii. Aç. Belki Meksika Cumhurbaşkanı'nın şeyi arıyordur özel kalemi günaydın. Geciktik herhalde. Geciktik Yarışma herhalde için. Yarışma için bayağı geciktik ya. Bayağı geciktik Buyurun buyurun buyurun siz ne tip bir yarışmaya katılıyordunuz? <gülüyor> e, bu Bon bilmek istedim. E, tam da benim en tafa olduğumdur en sevdiğim adam bizim yaz yıllarımızda şarkısı. Bon e, e, diyorsunuz yani. Bon Jovi diyorum ama geç kalmışız ne yapalım? Yok canım canına sağ olsun ne olacak yani Bonjovi dediniz. Ben 40 yılın başı bir Bon Jovi diyorsunuz Biz kimle görüşüyoruz bu arada? Levent ben, Levent Tamer. Levent Tamer. Levent Bey. Levent Bey, hangi radyoyu dinliyordunuz Levent Bey? Evet radyoyu dinliyorum. Aa ne güzel oldu değil mi Fahir? Ben hep sizi dinliyorum ya. Aa bir süper bir şey oldu. <gülüyor> ya Yanlışlıkla kanal başka kanala kim çevirmiş bunu? <gülüyor> ya ya değil mi? Levent Bey, Bey ne 2. yaptınız siz ya? Vallahi biz de o radyoyu dinleyelim bir şey. Ne veriyorlar? Ya ne güzel Bonjavi çalar. Bunu çalsa çalsa bon şey, radyoyu çalar dedim. E, çalarız de canım çaldık. Az önce ve... neler neler çaldık. Ezbere çaldım sizin de numaranızı. Valla ya işte bizden kurtuluşu yok. Gördünüz mü Levent Bey? Dur dururken kendi ayaklarınızla geldiniz yayınımıza. Ben o hangi radyomuz onu olur. öğrenmek istiyorum. Hangi radyo... Boş verin. Boş. Hiç, hiç sizin yanınızda laf olmaz. Aa, ben istiyorum kanalı. Çok özür <gülüyor> dilerim. Ondan mı sabah sabah başka kanalları dinleyip üstüne üstlük bizi arıyorsunuz Levent Bey. Yapmayın. Ya çok kırıldık. Sizin... Ülkemiz zaten çok garip günlerden geçiyor. Bu da bize bir darbe oldu. Darbe burada tırnak içinde. Levent Bey... Mu, bakın. Şöyle değerlendirin. Ee, her ne kulağımız neyi dinlerse dinlesin aklımızda hepsiz var. Ne kadar güzel, ya, çok bir de çok ederiz. iyi flörtçü ve çok iyi vaziyetçi yani Vallahi ben öyle bunu. Ya. Ben Levent Bey'i tek geçelim. Ben bir şey Allah söyleyeyim. Allah eşinize diye. dostunuza kolaylık versin Levent Bey. <gülüyor> ne istersiniz Bon Jovi'den? Ben size çalacağım sabah sabah. It's ya da my It's My isterim Life isterim. It's My Life mı? Başka hiçbir şey istemiyor musunuz? It's My Life mı diyorsunuz? It's My It's Life. My life. hepsini sayayım mı şimdi? Yok canım. <gülüyor> evet, bir tane çalalım bizden. küçük bir bir armağan olsun bizden Vallahi size Valla my life'ı bakıyorum. Bir dakika it's diyelim. It's it's. İşe mi gidiyorsunuz Levent Bey bu arada? Evet evet. İşe gidiyorsunuz. Nasıl trafik Ankara'da? Olduğunuz yerde. Valla büyük bir trafiğin içinden geçtik. Ee, Allah şükür bu Turan Güreş felaketti yine her zamanki gibi. Ama şu anda kavuştum. Neyse yanınızda radyonuz var. Çabuk geçer trafik. <gülüyor> <gülüyor> Oktay çok güzel laf sokuyorsun. Bayılıyorum yani. Çok güzel evet, hocam. Sitem sitem. Bu benimki <gülüyor> ne, ne laf sokma ne bir şey. Sitem. Valla size... Ben bulamadım ama Bon Jovi'den bir şey çalacağım yani. Şu anda çünkü hem konuş hem sol elimle yazdığım için beceremiyorum. Evet çalacağız. Önümüzdeki dakikalarda çalacağız. Bunu da sakın ha beni bu radyoda tutmaya çalışıyorlar falan gibi düşünmeyin. Şu anda ayarlayamadı Fahir ondan. Her şey ayarlanacak o, o, o, merak etmeyin. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. sağ Seviyoruz sizi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Valla sağolsun işte. Levent Bey. Sağolsun Levent Bey. İşte bak. Bir kişi aradı bizi o da yanlışlıkla aradı ya. Ya canları nasıl, sağ olsun ya, ya Oktay. Valla canları sağolsun. Demek ki biz ama hak ettik. Yani ben şöyle söylüyorum. Bugün bizi hiç kimse dinlemiyor olsa Levent Bey dışında hakkı var. Ve bizim de bir şey deme şansımız var mı? Yok. Doğruya doğru valla. Eğri oturalım doğru konuşalım. Bugüne kadar verilen fırsatları iyi değerlendiremedik. değerlendiremedik. Günaydın. Hayır. Günaydınlar iyi yayınlar. Teşekkürler. Siz hangi radyoyu dinliyordunuz beyefendi? Oğlum ben sadık buradaydım sürekli. Gerçekten mi? Bilmiyorlar bizi aramıyorlar siz duyunca. Yo yo bizi aramıyorlar demiyoruz biz zaten. Bizi yani arıyorlar şey... daha acıklı. İsminiz neydi <gülüyor> beyefendi? <gülüyor> Burak Bey. Burak Bey durumumuz daha acıklı bizi aramıyorlar değil arıyorlar da. Başka radyo diye arıyorlar. Biz açacağız diye aç aramıyorlar telefonu ya başka birileri açacak umuduyla arıyorlar. <gülüyor> İki buçuk üç haftadır hatta Faire abiye bir ay, hayırlı olsun Allah analı babalı anne babalı. Aa çok teşekkür ediyorum. Ulaşmayacağım bir türlü ulaşamıyorum bu yerde. Allah analı babalı altılı yedili büyütsün diyor. Altılı yedili Burak lezzetli Bey. büyütsün diyor. Valla sağ ol Burak Bey teşekkür ederim darısı abi, başınıza. Abi. Ama erken daha size sanki. Bana erken her evet şey. 15-20 yılım daha var diye düşünüyorum. 15-20 yıl mı? E 25 yaşındaysa 15 yılı var biz gıh. sonra öyle yaptım. 30'ta bir temiz 10 yok. senem var. Ben sana değil. Ya erken yapacaksın çocuğu ya geç. Bak artık bu tecrübelerle konuşmaya başladım. Burak Bey tavsiyeleri, Fahir'in tavsiyeleri <gülüyor> biraz zor anlayıcılır ama yerindedir yani. Yerindedir. Yok yok yok. Ardından dayamış biri olarak da tavsiyeleri her zaman çok kolaylaştırdım. Estağfurullah, estağfurullah. Çok sağ ol Burak'cığım. Teşekkür Burak ediyoruz Burak Bey ya. size de bir şarkı size de şey bir şarkı yapalım ya. ya. <Gülüyor> Çalalım. Ne olacak? 14 senedir radyolarda insanlar için şarkı çalınmıyor çünkü. Hadi bugün Doğru. öyle bir şey yapalım. Allah ben dedim Passenger isteyeyim mi? Passenger. Passenger. Egipop. E Egipop. Igipop. E e e Hadi, Hadi o zaman e e oyalanmadan çalalım. Organ, oyalanmadan çalalım. E lezzetli lezzetli çalalım. Çok teşekkür çalalım. ediyoruz Burak Bey. Sağ, sağ olun. Bizi Neyse yalnız bırakmadınız. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Bundan sonra ölsek de gam yemeyiz be yokta. da tane adam var arkamızda aslan gibi. İki Öncelik... adam iki tane de şarkı boyutu var Fahir hemen tamam, onları bir dakika hemen. Sonra Alihim de delil olmasın. Ee, hemen parçamızı ekleyelim ya. Ondan sonra acım ama. Çak avay... çak çak çak bekliyordur şimdi. Levent Bey de Burak Bey de bekliyordur tamam. onlar. Önce e, Levent Beyinki çok elimin altındaydı. Tamam onu hemen patlatalım. onu Şey yapalım. Ondan, Ondan sonra, sonra... Igpop. Igpop. Ondan sonra da Igpop. Hadi i̇ki bakalım. Arka Arkaya Arka arkaya lezzetli. lezzetli. Bir ilide reklamdan sonra. Hadi, Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hava. Modern sabahlar. More blood, my life. Sevgili dinleyiciler işte böyle sene olmuş 2014 diyeceksiniz ama hala telefonla istenilen bir takım şarkılar, radyolarda yer alıyor. Bunu da biliniz. Aynısını yapmaktan aynısını yapıyoruz diyemedim ha. Yani. Vallahi yani sonrasında çünkü boncülüyüp nefes nefese kalıyor ya şarkının evet. sonunda. Bir tek ben Passenger o... için özür dilerim. Passenger'ın live dediğimiz canlı kısmı varmış. Ondan. Live'dan sonra... da e, o konsere çıkmadan önce Ege Pop'un da ne yaptığını az çok tahmin ettiğimiz <gülüyor> için... O e, şarkının bir olmayı. kısmını. Bir kuple. Bir kuple. O esnada reklam otomatikman gerildi. Burak Bey için e, Burak Bey hep beraber kızımız. dinledik, söyledik. Levent Bey için de dinledik, söyledik. Aa, eskiden ne kadar şeydi? Niye şimdi kimse istek şarkısı falan yapmıyor? Ya? Bu kadar şarkılara kolay ulaşıldığı için. Bu mi? kadar işte. Hiçbir esprisi kalmadı. Ama olur mu ya radyodun şarkılarının lezzeti farklı da fayda? E, çok farklıdır. O, ne zamanki Leo oynadığında... ...Leo'nun müziğini çal diye telefonlar gelirdi... Hangi sene kesildi o tam bilmiyorum ama artık böyle insanlar arayıp da Leon'un müziğini çal demiyorlar Oktay Leon'un müziği vallahi hiç <gülüyor> Leon <gülüyor> bir filmdir. <gülüyor> Leon, Leon bir filmdir. Üstelik de e, şeyin ilk filmi diye e, biliriz aslında. E, neydi kızcağızın adı ya? Hadi hatırla bakalım. Aa, aa güzelce mi kız doğurdu? Hani e, Black's Natalie Natali Imbruglia. <gülüyor> Natalie Merchant Fahir <gülüyor> şu anda var ya yani ee, Natalie Portman diyerek konuyu önce bir kapatalım tamam, Natalie Portman <gülüyor> Natalie Portman, Gary Oldman ee, Sevgili dinleyiciler biz kendi aramızda çok eğleniyoruz Peki ya siz? Eminim ki sesinizi duyar biz. İşte o seslerden bir ses şarkıları, crafted. hadi bugün istek şarkıları yapalım ya İstek şarkıları günaydın Alo, allora Yine başka bir radyo arayan dinleyicimiz galiba Merhaba ya, e aradı. Günaydın diyerek kapatıyorum G Alo. Ha, ha ne oldu musunuz? kapatıyorum diye. Yaşasın. Buyurun. Hoş geldiniz. Neresi efendim? Radyo ottu burası. Siz nereye aradınız? Tamam Bana abi dendi yayında. Üç tane telefon aldık. Ee, biri, biri, <gülüyor> abi <dedi>. <gülüyor> biri abi dedi. Biri abi dedi. Enişte bana pşt dediden sonra bana abi dedi. Abi diye sevdiğim kız bana abi dedi diye bir şey mi vardı? Oktay öyle bir şey var değil mi? <gülüyor> Günaydın. Yani merhaba, günaydın. Çok Ay, acıklı. Merhaba, Durumumuz günaydın. çok acıklı <gülüyor> hanımefendi. Yardımcı olun lütfen. Fark ettim de gerçekten içim <gülüyor> parçalandı. İçiniz huun oldu değil mi? Böyle uf un Şu ufacık an. etti. Kimle görüşüyoruz? Aslında bakarsanız sizi sabah 16 geçti herhalde yavaştım ve sizi duyunca gülümsedim. Uzun zamandır sizi dinlemiyordum. Aa niye? Ee, yani çünkü arabayla gitmediğim için ise. Bugün hmm. e, ara, işe gideyim başka bir yere doktora gittiğim için. Arada Geçmiş bence. olsun. Ne Arada. çok konu Teşekkür var size ederim. soracağımız. de evet. önce oradan başlayalım. rahatlayıverdim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hemen oracıkta rahatlamanıza sevindik. İsminizi alabilir miyiz? Berrak. Berrak Hanım ne kadar çok gündeminiz varmış. Hakikaten ülke gündeminde evet, hallice bir şeyiniz var. çok mutluyum ama çok mutluyum şu an. Niye doktora gittiniz? Geçmiş olsun öncelikle. Aa, hayırlı bu... bir şey için inşallah. Ağır bir konu mu? Umarım hayırlı bir şey için. İşte. Yani bütün Ankara'ya duyurabilir miyim bilmiyorum ama yani geriliyorum bu günler doktora geçtiğim günler. Geriliyorum. Ee... Öyle bir gün diyelim. Peki, öyle tamam, gün. Geçmiş olsun tekrar. Ama eğer öyle. iyi haber olursa lütfen bize de haber vermeyi evet, ihmal etmesin. Eminim etmeyeyim. duyacaksınız. Tamam. Duyacağız. Duyacağız. <gülüyor> tamam. Buyurun Berrak Hanım ne diyeceksiniz? Ee, Ayrıca Fahir Bey tebrik ediyorum ben de. Teşekkür ediyorum. Melek yavrumdan dolayı evet. değil mi? Ne Buyurun. güzel. Ne etmişsin de yapmışsın diyor musunuz? Ee, kesinlikle. Ama kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ee, aynı sokakta bir arkadaşı daha var. Ee, çok mutlu büyüler umarım orada. Aa, çok, çok, diş... çok, çok çok sevinirim yani ben de onların büyümelerine tanık olacağım için çok mutluyum. Berrak bir de görseniz o kadar tatlı ki. Duydum ki Fahir Bey'e benziyormuş. Ba benziyor ama güzeli yani öyle düşünün. Evet yani gelişmiş Aha, modeli gibi. Sahane. Yani bayağı gelişmiş modeli yani <gülüyor> prototip benden şey yapmışlar ama baz almışlar. <gülüyor> Ama hmm. çok başarılı diye düşünüyorum. Bilmem herkes evladı için öyle düşünür tabii ki. Hepsi çok güzel. Ben Hanım Sizin için bir e, güzel bir şarkı çalalım. İsterseniz evet. biz burada canlı icra edelim Faire Evet. Ama enstrümanlarımız şu anda yanımızda, yanımızda yok. Olmadığında ağzımızla yapacağız. Ağzımızla yapacağız. O da şey olur sıkıcı olabilir. İsterseniz bir şarkı çalalım sizin için. Bugün öyle bir i̇şte, öyle bir güzellik yapacağız. İsteyene yani, diye. yani hani öyle bir şey olsun bir neşe olsun herkes istediği şarkıyı radyodan. Dinlemiyor. Olur mu? Olur olur. O yüzden adım zaten. Hem de anonslu, anonslu şarkı yapacağız size. Diyeceğiz The ki Wallflower. Berrak Hanım'ın istek parçası radyonuzda. <gülüyor> tamam, tamam. Evet. Ne istiyorsunuz <gülüyor> Berrak Hanım? The Wolf Wallflowers'dan başlayabilirsiniz. There is a in my life diye. İkiniz başlayıp devam edip sonra da şarkımız girebilir. Çok tatlı Wolf Flowers'dan hangi şarkı? Neither mind Zaman bakıyoruz, yeterli, yeterli. Berrak Hanım görüşmek üzere hoşça Teşekkür ederiz Berrak Hanım hoşça kalın. kalın. Bir şey diyeceğim bu arada. Söyle canım. Sen Berrak isteğini ararken Wolf Flowers'tandı. Keşke Ege olsaydı çünkü o Anadolu Lisesi'ne yedek listeden olsa da gittiği için, ben çünkü düz lise, süper lise mezunuyum. The Wall Flowers diye yazılmıyor. Wall Flowers. Bunu mu demek istediniz? Hayır. Şöyle demek istedim. Ha! Ne dedi? Ne? Hangisini istiyordu? The Empire in my mind? Hı hı. Ha işte. The Empire in my mind. E, Berrak Hanım'ın istek parçası. Hemen çalalım. Hadi. Anında radyosunda. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bunları aslında ağzımızda yapabiliriz geri kalan kısmı Hep bildiğimiz şeyler büyük kısmını dinlettik zaten e, Berrak Hanım'a Orta Tempo Pop Rock tarzında bir şarkı şey dinledik Berrak Hanım'ın evet. The Wallflowers Sevgili Empire dinleyicilerimizden bir şeyimiz olacak lütfen bir 10 saniye kadar telefonları çalışmayın zira Gökselin Hanım radyonuzda olacak Gökselin aramanı bekliyoruz senin Evet senin aramanı bekliyoruz bu, Göksen'in. Sırf, sırf bu lafı edebilmek için de <gülüyor> Göksen'in hanımı istiyorsun değil mi arasın evet, diye. Evet Göksen'in ara hattımızda tahmin ediyorum Göksen'in'i bekliyoruz çünkü zira ee, yer benim Göksen'in evet. <gülüyor> <gülüyor> İkinci her kere sabah, duyuyorum. Sabah sabah neşe kaynamış mısınız bilmiyorum Gerçi... her sabah sizi dinliyorum. Ay cimcimiyiz cim biz ya. Vallahi cimcimeyiz Gökselin yani. Gökselin Hanım ben bunu ikinci kere duyuyorum. Siz de ilk kere ilk defa mı duydunuz yoksa ikinci kere mi duydunuz? Ve hala neşe kaynağı mı diyorsunuz? Yani, Gökselin yani. Hanım hoş geldiniz. Biz böyle bir hakikaten bir şey olduk neşvelendik. Hani böyle bir sırtınızı kaşırsınız da kaşırlar ya birileri böyle bir bir kedi gibi böyle bir gurla, gurlar. Biraz ismimin e, söylenmesi çok hoşuma gitti teşekkür Ama ederim. Ama sizin de ismini söylenmeyecek gibi değil hanımefendi. <Gülüyor> Ya insanın durup durup söyleyesi geliyor ya. Yok hanım en son ne zaman bir radyodan şarkı istediniz? En son ne zaman istedim? Vallahi hatırlamıyorum. Valla bizden de ne zaman şarkı istendi biz de hatırlamıyoruz. Şöyle bir konuştuk. Ben nasıl parça aradığımı bile unuttum Evet. Odan bodan sabahlardan üstüne. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne istiyorsunuz göksun hanım? İsteyiniz bizim için emir telakki ederiz. Nereden? Evet. Bugün öğrendiğim bir şarkıyı istiyorum. İlk defa duydum. Başka bir radyoyu dinliyordum. Hayda. Daha, doğrusu... Şu anda... <gülüyor> Daha orada denk geldim. denk geldi. tekrar dinlemek istedim. Onu da sizden istiyorum. Buyurun hangi şarkı? Jane, Jane Birkin, Living in Limbo. He, Jane Birkin. Var mıdır Ufayır Jane Birkin? Jane Birkin. Ee, onu şey yapalım ya. Jane onu bir... <gülüyor> ha, hangi şarkısı dediniz Jane Birkin'in? <gülüyor> Living Limbo. Living, living in Limbo. Ha, var o var evet. o var da. O şimdi lezzeti olmaz. Ee, living Limbo'yu <gülüyor> şey yaparım ben onu. Bir bakayım onu, bir bakarak olayım ben. Tamam, tamam mı Gök senin tamam. hanımcığım? Ay <gülüyor> elinize ederim. sağlık. Görüşmek üzere. Hayır, Teşekkür ederiz Gök senin. Sağ olun, sağ olun. Sağ sağ Tabii, tabii, tabii. Evet e, tabi tabi diyerek Var de, galiba file istersen şey yap Var var çalacağız da. yani onu e, listemizi ziyatımı. aldık Listemizi aldık e, sevgili Oktay Listemizde şu anda çok güzel parçalar var Bunlar da lim lim limbo. Bunlardan sadece birkaçı Evet sahtemizde birisi var Birisi derken Mer sevgili dinleyicimiz Merhabalar. Merhaba kimle görüşüyoruz kimle, Kim efendim Anladım. Umut, Umut. Evet başka bir radyoyu dinliyordum da. Ha başka bir radyoda. İyi de öyle değil mi? Bugün zaten başka bir radyoyu dinleyen dinleyicilerimize ayırdık programımızı. Çok komik ya. Önemli olan Umut Bey önemli olan insanların radyo dinlemesi. Yani biz öyle evet. Radyo Ot'te çalışıyoruz, orada duyuruyoruz sesimizi. Hayır, çok seviyoruz değil, falan değil, öyle değil, öyle değil. Radyo Mecra'sı için çalışıyoruz. Aynen, aynen. Ya. Önemli olan Vallahi radyo kazansın, uzayan kol bizden olsun. Bakışımız <Gülüyor> budur bizim. Bu, Bu sizin oradan. başka bir radyodan dinlediğiniz şarkı var mı? İsteyeceğiniz? <Gülüyor> Valla o kadar gülmekten ne diyeceğimi, ne isteyeceğimi unuttum ya. Ya Ama isteyin, yani, siz isteyin. Süredir. Hemen Ama kanalı çevirin. Kanalı yani. çevirin, çevirin hemen. Çeviriyorum kanalı çeviriyorum ben. Çeviriyorum tamam. Çok teşekkür ediyoruz. çok sağ olun valla. Bir şey isteyemiyorum sizden. Ne isterseniz çalın, o benim için olsun. İsterseniz bir 5-10 lira bir şey verelim yani, üzerimizde var yani. Öyle bir şarkı istemiyorsunuz. <gülüyor> valla doğru lütfen falan diye. Ay, sağ olun be. Umut Bey. Teşekkür ediyoruz. Oğuz Bey'e teşekkür ediyoruz Umut'un istek başına saat sonra herhalde. O zaman sıradaki şarkıyı da... Umut'a çalalım ee, diyoruz. Sıradaki şarkı <gülüyor> lezzetli bir şarkı olacak sevgili Oktay. Şöyle bir bakıyorum. <gülüyor> Bittleson güzel rollover bad oven. Hayır bunu çalmayacağız tabii ki. Living in limbo yok mu? Living in limbo. Ee, living in limbo diyor arkadaşım. Living in limbo. Çalalım artık? Desem çalım, ki living in limbo ne desem böyle bakar ama illa dedi ya dinleyicimiz dedi ya ona living in limbo. Ee, söylemesi kolay. Yazması da zor. Biz yazıyorum. Yani yağmurlu gün şarkısı gider. living in limbo ama. Yağdıracağız e, o zaman. Benim, Oktay benim, ne var, yapacağız? Var Yağdırmayıp yani. ne yapacağız? Living in Belki yazdırdım. yağmur da yağar. Çam bakıyorum. Bakayım. Living yazdım. Yok. Limbo. Limbo diye yazılır değil mi? Limbo yazılır. Limbo okunur. <gülüyor> Diez limbo yazman lazım Fahir. Çünkü limbo living, yazdım. <gülüyor> living <gülüyor> in limbo. Ha öyle mi? Diez limbo. Yani Sevgili dinleyiciler burada bütün çıplaklığıyla yayınımızı yapıyoruz. Evet vallahi o kadar şeffaf çıplak ki. Şeffaf yayıncılık anlayışı. Şeffaf yayıncılığı Türkiye'ye biz getirdik. Living In, bir dakika in in limbo limbo yazılır limbo limbo enter maalesef Ay şişirdi beni şişirdi diye zillere O zaman gelesin. sıradaki şarkıyı Umut Bey'e verelim. O zaman sıradaki şarkı Umut Bey için geliyor. Önce reklamlar hemen arkasından güzel bir şarkı. Sevgili Umut için radyosunda olacak. Aman bir yerlere ayrılmayın. Zaten dört tane dinleyicimiz var. Ha, tamam tamam. Dört tane değil valla burada hattımıza bakıyorum. Yanıyor mu? Full hat dediğimiz şey var. Ama şu reklamlar olmasaydı var ya çok lezzetli program olacaktı. Sevgili dinleyiciler acık sabredin ya. acık şu reklamları geleyim de. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. çıkarın. More, more <laughs> <laughs> so, much to say, so much to say, so much to say, so much to say, so much to say. Oh yeah, so much to say, so much to say, so much to say, so much to say. No, no, no, no, no, no. Open up. My hand, let me out. Me, baby Yeah baby yeah baby yeah Evet 9.50 yaptık saatimizi. Israrlı gelen telefonlara daha fazla <gülüyor> kıyısız kalamayan programımız aynı hızla devam ediyor. Hattımıza bakalım kim var günaydın. Günaydın Nasılsınız? Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun hoş geldiniz. Burada sorulacak bir soru varsa siz nasılsınız? İdare etmeye çalışıyorum ya. Çok güzel muhabbet ediyorsunuz. Dahiyim, dahil oluyorum. Vallahi çok güzel yaptınız. İsminiz nedir? Çaka. Çaka. Çaka Bey evet. diye geçer. Aynen, Çaka Bey diye Çaka geçer. Çaka Bey neredesiniz? İşte misiniz? Evde misiniz? Yok yok ya arabayla öyle çıktım gidiyorum. Neredeyim? Sahil Güvenlik Komutanlığının önünden. Öyle geziyor ben. musunuz gerçekten? Yani gezmeye mi çıktınız yoksa e, işe e, mi işe ya, mi gezmeye... gidiyorsunuz? Yok ya gezmeye çıktım ya. <gülüyor> ne, ha, kadar. ne kadar güzel Çaka çak Bey en son ne zaman bir radyodan istek şarkıda bulundunuz? Ee, çok oldu ya. Çok ne? ya hatta hatta belki de bir radyoya aradığım ilk falandır yani. Ya, öyle bileci. mi? Öyle öyle. öyle. Valla süper çok sevindik. Çok sağ olun Çaka Bey. Çak ya ben de ot dülüyüm sonuçta ama hiç aramak nasip olmamıştı bugüne nasip. Benim de ot dülü arkadaşlarım var Çaka Bey rahat olun. <gülüyor> rahatım rahatım. Peki tamam. Peki Çaka Bey bir istek şarkısı alalım mı sizden Tabii hazır böyle da. bu kadar zaman Tam sonra. Tam böyle arabayla evet. gezerken dinlenecek bir şey isteyecek gibi geliyor Çaka Bey bana. Evet, yani böyle Daft, bir. Daft Punk something about us istiyorum. Daft Punk valla something about us. Asuna Çakabey'in Hay Çakabey'in tek gazetesi radyosunda olacak. Teşekkürler. Çaka çaka. Teşekkür i̇yi yolculuklar size. Something about As var mı? Bak ona bakmam fay. lazım Oktay. Diyemedim Çakabey'e de şimdi ters bir, bir şey bakalım. söyler bana bağırır. Söyler tabii. Bir attımıza, bir attımıza bakarıyor. Bir sana bakıyorum, bir attımıza bakıyorum Oktay. Bir, fark, ki, göremiyorum bir fark göremiyorum Bir fark göremiyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Kimsiniz? Boğazınızı Kimseniz... temizleyerek bizle konuştuğunuz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Saygımdan. Estağfurullah, o kim, saygı kim, bizim. Kimle görüşüyoruz biz, isim? Ee, Sinem. Sinem Hanım, kim var yanınızda? Yanımda kim var? Kuzenim var, kuzenimin sevgilisi var. Oo çok güzel. Sabah sabah ekibi çok güzel kurmuşsunuz. Güzel misin? Evet, şey. şey, e, arabamdan hoparlörle konuşuyorum. Onlar da bizi duyuyor olması. mu? Onlar, Onlar da bizi, da bizi duyuyorlar. Işte, radyo teknolojisinin güzelliği sevgi dinleyiciler. Radyocular evet. yaparken karşı tarafı herkes birden duyuyor. Ne kadar güzel. Sinem Hanım kuzeninizin sevgilisini seviyor musunuz? Ne seviyorum iyi çocuk ya. İyi, i̇yi çocuk. çocuk mu? Peki. Yoksa böyle arkasından evet. konuşuyor musunuz kuzeninizle beraber olduğunuz zaman yani yalnız? Yani hiç dedikodusunu yani... yapmadınız mı çocukcağızın? Hayır yaptık tabii de yani. Adı Ama iyi çocuk... anlamda. Adı ne çocukcağızın? Ee, Ahmet. Ahmet. Ahmet. Peki bir şey soracağım. Siz orada kuzeniniz çok güzel sevgilisiyle beraber. Siz de onun şoförlüğünü yapıyorsunuz. Peki Sinem Hanım sizin hayatınızda kimsecikler yok mu? Siz ya bu yok. yalnızlıkla ne ya kadar kaderden... daha... Yok. Yok. Olmuyor, olamıyor. Kimseye aradığı mutluluğu yaşatamıyor Sinem Peki bu kuzeninizle evet. Ahmet ne kadardır beraberler? iki sene oldu. Evet. E, Ahmet'in arkadaşı falan yok mu yoksa, yoksa yaşça çok mu küçük sizden? Ne oldu? Bir anda bir düdük sesleri bala El freni çekti. <gülüyor> Ahmet'i sinirlendirdik tabii. El freniyle dönüş yaptı şu anda. Adam. <gülüyor> Error, Error verdi. Error verdi. Ahmet'in arkadaşı yok mu hiç böyle sizle tanıştırabileceği falan? He, vallahi bilmem tanıştırmadı beni. Ona sormak lazım. Ahmet'i bir verebilir misiniz bana? <gülüyor> Ahmet. Merhaba. Merhaba. Merhaba da yani kız zaten şoförlüğünü yapıyor senin. O o kadar zamandır. Kuzeniyle zaten 2 yıldır. Ha tanış. Evet. yani. Pek biraz beğenmeyen birisi olduğu için. Pek biraz beğenmeyen ya, karşılıklı birisi. Karşılıklı suçlamalar. Bu bu bu üçlü e, bu, dikkat bu üçlü bu dikkat diyoruz. diyoruz. Fena diyoruz bu üçlüye. Çok fena. Peki sinemadım. o zaman sizin de bir istek şarkınızı alalım. Alalım bu üçlüye. Valla ne istedik şarkısız şey Red Hot Chili Peppers istedik ama ne ne istedik, ne istedik bilemedik. Başka bir radyodan mı istediniz Red Hot Chili Peppers istedik ama dediniz. <gülüyor> Hayır yani ha, yolda giderken düşündük biz ne isteyelim ne isteyelim Red Hot Chili Peppers istedik. Bakalım Dedik, kabul nasıl... olacak mı diyor Bakalım. yani. Kabul durunuz ya, evet. efendim diyorsunuz. Peki hangisi Red Hot Chili Peppers biliyorsunuz bir dünya. Evet. Hayallerle sınırlı bir dünya. Ee, Fısıldamayın şey var, duyuyoruz siz fısıldayız ama fısıldadınız o zaman. <gülüyor> Under the Bridge olsun. olsun. Under, Under the bridge. The bridge ve Bridge Together diyor. Teşekkürler. Sevgili <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Sinem Çok teşekkür ederiz Bu gereksiz konuşmaları kurguda atın siz arabada. <gülüyor> evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Selam arabadaki herkese. Arabadakilere selam. <gülüyor> Yola <gülüyor> devam ediyoruz. Bir dakika. Usta <gülüyor> da devam ediyor. Ee, bir dakika. Under... D <gülüyor> yazılıyor değil mi Oktay? The. Yazılır tabii. D yazılır. The hem yazılır hem okunur. Yazılır. Mesela <gülüyor> bazı şeyler yazılır ama okunmaz. Mesela Knif. F'deki K. Knife diye okunur. <gülüyor> evet, o K okunmaz Fahir. Bana evet. şimdi şey yaptırma. İngilizce konusunda sokturma. <gülüyor> o zaman Andrew the Bridge hemen arkasından bakacağız. Daft Punk var mı radyomuzda? Evet modern sabahların bugün. Burada sonuna geldik sevgili Sinem. Için geliyor, onu da sevgili hayır. Sinem için geliyor. Sevgili Sinem ve kuzen, arkadaşlarım. Kuzenleri için geliyor. Kuzen ve Öyle kuzeninin mi? erkek arkadaşı için geliyor Andrew the Breach Red Açılı Peppers radyonuzda. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir mükemmel bir gün olacak.